Fatır Suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan, yaratmada dilediğinin sayısını artıran Allah içindir. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Allah insanlara herhangi bir merhamet açarsa, onu tutabilecek kimse yoktur. Onun tuttuğunu da kendisinden sonra gönderebilecek kimse yoktur. O güçlüdür, doğru hüküm verendir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı mı varmış? Ondan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da gerçeklerden döndürülüyorsunuz? Seni yalanlarlarsa üzülme. Elbette senden önceki elçiler de yalanlanmıştı. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Ve o çok aldatıcı şeytan sakın sizi Allah ile aldatmasın. Şüphesiz ki şeytan sizin için düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Zira o kendi tarafında olanları alevli ateş halkı olmaları için davet eder. Kafir olanlar için şiddetli bir azap vardır. İman edip iyi işler yapanlara gelince... Onlar için de bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. İşinin kötülüğü kendisine süslü gösterilip onu gözel gören kişi diğerleri gibi olur mu? Şüphesiz ki Allah dileyeni yani layık gördüğünü saptırır, sapkınlığını onaylar. Dileyeni yani layık gördüğünü de doğru yola ulaştırır. Onlar için üzülerek kendini perişan etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını bilendir. Rüzgarları gönderip de bulutu kaldırıp harekete geçiren Allah'tır. İşte biz o bulutu ölü bir şehre göndeririz de ölümünden sonra onunla toprağa hayat veririz. Diriltilme de böyle olacaktır. Kim itibar istiyorsa bilsin ki itibar tamamıyla sadece Allah'a aittir. Yalnızca iyi işin yükselttiği güzel sözler Allah'a yükselir. Kötülüklerin tuzağını kuranlara şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı ise yok olup gider. Allah sizi önce topraktan, sonra da nutfeden yani zigottan yarattı. Daha sonra sizi eşler, çiftler haline getirdi. Hiçbir dişi onun bilgisi olmadan gebe kalamaz ve doğuramaz. Bir canlıya ömür verilmesi de ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Yani onun bir yasası vardır. Şüphesiz ki bu Allah'a çok kolaydır.'' İki deniz birbirine eşit değildir. Biri tatlıdır, susuzluğu keser, içmesi kolaydır. Diğeri ise tuzludur, acıdır. Buna rağmen hepsinden de taze et yani balık yiyorsunuz ve giyeceğiniz şüs eşyası çıkartıyorsunuz. Allah'ın nimetlerinden arayıp şükretmeniz için gemilerin denizi yarıp gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine koyuyor, gündüzü de gecenin içine koyuyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Bunların her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte otorite sadece kendisine ait olan Rabbiniz Allah'tır. Onun peşi sıra yalvardıklarınız ise bir çekirdek zarına bile sahip değillerdir. O putlara yalvarsanız çağrınızı duymazlar. Sizi duysalardı da isteklerinize cevap veremezlerdi. Kıyamet günü onları Allah'a ortak koştuğunuzu da inkar edeceklerdir. Her şeyden haberdar olan Allah gibi gerçeği kimse sana bildiremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Gerçek zengin ve övülmeye layık olan Allah'tır. Dilerse sizi giderir ve yerinize yepyeni bir hayatı yani başka bir halk getirir. Bu Allah'a asla zor değildir. Hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü yüklenemez. Günah yükü ağır olan kişi, Yakını bile olsa yükünü taşımaya başkasını yardıma çağırsa yükünden hiçbir zerresi taşınamaz. Sen sadece yalnızken Rablerine saygı duyanları ve namaz kılanları uyarabilirsin. Arınmaya çalışan kişi sadece kendisi için arınmış olur. Dönüş yalnızca Allah'adır. Kör ile gören, karanlıklar ile aydınlık, serinletici gölge ile kavurucu sıcak ve dirilerle ölüler bir olamaz. Şüphesiz ki Allah dileyene yani layık gördüğüne duyurur. Sen mezarlarda olanlara gerçeği duyuramazsın. Sen sadece bir uyarıcısın. Biz seni bir amaç için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Nitekim her ümmet için de elbette bir uyarıcı gelmiştir. Seni yalanlarlarsa üzülme. Elbette onlardan öncekiler de kendilerine apaçık deliller, sahifeler... Ve aydınlatıcı kitabı getiren elçileri yalanlamışlardı. Sonra ben de o kafir olanları yakalamıştım. Cezalandırmam bak nasıl olmuştu. Şüphesiz ki Allah'ın gökten su indirmekte olduğunu görmüyor musun? O su sebebiyle çeşitli renklerde meyveler çıkarmaktayız. Dağlardan da renkleri farklı, beyaz, kırmızı ve simsiyah yollar yarattık. İnsanlardan, adım atan canlılardan... Ve dört dört bacaklı hayvanlardan da renkleri farklı olanlar var. Kulları içinden sadece gerçeği bilenler Allah'a saygı duyarlar. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, çok bağışlayandır. Allah'ın kitabını tilavet edenler, yani okuyup aktaranlar, namazı kılanlar ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık infak edenler Allah ödüllerini tam olarak versin ve lütfundan nimetlerini artırsın diye asla yok olmayacak bir kazanç umarlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayandır, şükre çok karşılık verendir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden önceki kitapların aslını doğrulayan gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, görendir. Sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Kimi kendisine haksızlık eder, kimi ortadadır, Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öndedir. Asıl büyük lütuf işte budur. Büyük lütuf orada altın bilezikler ve incilerle süslenip ipekten elbiseleri olacak şekilde girecekleri durmaya değer cennetlerdir. Cennette şöyle diyeceklerdir. Hamd bizden kaygıyı gideren Allah'adır. İçinde bize hiçbir yorgunluk ve bıkkınlık ulaşmayacak olan, cömertliğinin sonucu olarak bizi ebedi kalınacak cennet yurduna yerleştiren Rabbimiz şüphesiz ki çok bağışlayandır, şükre çok karşılık verendir. Kafir olanlara da cehennem ateşi vardır. Orada ölmeleri için hüküm verilmez ki ölsünler. Azaplarından da hafifletilme olmayacaktır. Her kafire işte böyle karşılık vereceğiz. Oradakiler şöyle feryat edecekler. Rabbimiz bizi buradan çıkar da Dünyada yaptıklarımızın dışında iyi işler yapalım. Onlara şöyle denecektir. Size uyarıcı da geldiği halde gerçeği hatırlayabilecek kimsenin bunu başarabileceği kadar bir ömür vermedik mi? Şimdi tadın azabı, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını yani bilinemeyenlerini bilendir. O kalplerin içinde olanı da bilir. O Allah sizi yeryüzünde halifeler yani sorumlular olarak görevlendirmiştir. Kim kafir olursa küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rableri katında öfkeden başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü kayıptan başka bir şeylerini artırmaz. De ki Allah'ın peşi sıra yalvardığınız ortaklarınızı bir düşünsenize. Yerden neyi yaratmışlar bana gösterin veya göklerle ilgili Onların yaratılışında onların ortaklığı mı varmış? Yoksa biz onlara farklı bir kitap vermişiz de o kitaptan bir delile mi dayanıyorlarmış? Aksine o zalimler birbirlerine aldınmadan başka bir şey vaat etmiyorlar. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yok olmasını engelleyen Allah'tır. Yok olurlarsa ondan sonra yani Allah'tan başka kimse onları sistemlerinde tutamaz. Şüphesiz ki o hoşgörülüdür, çok bağışlayandır. Kendilerine bir uyarıcı gelmesi halinde herhangi bir topluluktan daha doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı gelince bu onların sadece gerçeklerden uzaklaşmalarını yani yeryüzünde kibirlenmelerini ve kötülük tuzağını kurmalarını artırdı. Oysa kötü tuzak sadece sahibinin başına geçer. Onlar öncekilere uygulanan Allah'ın kanunundan başka ne bekliyorlar ki? Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın kanununda asla bir sapma bulamazsın. Kendilerinden çok daha güçlü olan öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç mi dolaşmadılar? Göklerde de yerde de Allah'ı aciz, etkisiz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O bilendir, gücü yetendir. Allah insanları yaptıkları yüzünden hemen hesaba çekseydi, onun sırtında yani yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Ancak onları belirlenmiş bir süreye erteliyor. Süreleri gelince şüphesiz ki Allah kullarını görendir.